1. Numaralı konu, Hazreti Peygamberin tebliğ hususundaki çalışmasından dolayı benzi sararması ve bundan ötürü Hazreti Fatıma'nın ağlaması, Evet, Allah Resulü bir gazadan döndü, mescide girerek iki rekat namaz kıldı, seferden her geldiğinde mescide girerek iki rekat namaz kılma hoşuna giderdi, sonra Hazreti Fatıma'nın halini sorar, sonra zevcelerine giderdi, bir ara seferden geldi, hanımlarının evlerine gitmeden önce Hazreti Fatıma'nın yanına vardı, Fatıma onu kapıda karşıladı, onun yüzünü, bir rivayete göre ağzını, gözlerini öpüyor ve ağlıyordu. Resul-ü Ekrem, "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca Hazreti Fatıma, "Ey Allah'ın Resulü, seni rengin solmuş ve elbiselerin çürümüş olarak görüyorum. Bundan dolayı ağlıyorum." dedi. Resul-ü Ekrem ona, "Ey Fatıma, ağlama. Cenabı Hak senin babanı öyle bir işle vazifelendirmiştir ki yeryüzünde çamurdan yapılmış hiçbir ev, kıldan yapılmış hiçbir çadır ve hiçbir otak kalmayacaktır ki Allah o işte oraya ya izzeti veya zilleti sokacaktır, öyle ki gecenin vardığı gibi o noktaya varacaktır.